الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا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 Bizlerin hem dünya hem de ukba saadetini temin etmek maksadıyla gönderilen, Kur'an'ı azimuşşan'ı anlamak adına bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Kur'an'dan faydalanmak için sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinizi Allah Subhanahu wa Teala hayırla mükafatlandırsın. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Değerli dostlar bildiğiniz üzere Bakara Suresi'nin 128. ayeti kerimesini geçtiğimiz hafta işlemiştik. Ve en son şu hususlara değinerek bitirmiştik ayeti kerimeyi. Hatırlayınız lütfen ki 127 ve 128'den alacak olursak İbrahim Aleyhisselam'ın duası ve Allah Azza ve Celle'ye yakarışları vardı. 128. ayeti kerimede ise özellikle İbrahim aleyhisselam hani emin bir beldede güvenilir bir ortamda yaşamayı istemişti Allah'tan. Ardından ise hususiyetle kendisinin Allah'a ittiba eden bir kul oldu, olma noktasında muvaffak kılan Allah'a Aynı şekilde nesillerinin de Allah'a itaat eden nesiller Olması yazında bulunmuştu Önemli bir husustu Konuşmuştuk ziyadesiyle Geçtiğimiz hafta Nesillerimizin de biz nasıl bugün Tabir yerindeyse alınlarımız Secdeye gidiyor Allah'a itaat iradesi ortaya koyuyorsak Şu salonda bulunan Muhtaram hazirunun da e, içinden geçirdiği dilek de Nesilleri için aynısıdır İster ki nesillerinin de Alnı secdede paralansın. Bunu konuştuk. Ama bunun ferdi bir problem olmakla birlikte toplumsal bir problem olduğunu konuşmuştuk. Nesillerimizin sağlıklı ve Allah'ın razı olduğu bir nesil olarak yetişmesinde altında yaşadığımız çatının ehemmiyetini konuşmuştuk. Ve ardından da ferdi olarak, ferdsel olarak neslimize ne yapabiliriz? Bunu konuşmuştuk. Tabi İbrahim Aleyhisselam'ın 129. ayeti kerimede muhterem hazirun Allah azza ve celle'ye duası, niyazı, yakarışı devam ediyor aslında. Ve inşallahü Rahman ben ayeti tilavet etmek istiyorum. Ardından hep birlikte anlamaya çalışacağız ayeti kerimeyi. 129. ayeti kerime şöyle. Kıymetli dostlar. Ba'da euzu billah Rafihim Raulehum yatlu aleyhim eeytik Vayual muhumul Kiıwal Hekme Vayzekkihim, innna Antalziull Hakimm. Ey rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak Onlara kitap ve hikmeti öğretecek onları temizleyecek teskiye edecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerine yapan yalnız sensin. Şimdi dedik ya dostlar bir önceki ayeti kerimede İbrahim aleyhisselam hayırlı bir nesil için dua etmişti. Ondan önceki ayette emniyetli bir yerde yaşama arzusunu dile getirmişti Allah'a. Bu ayeti kerimede ise diyor ki ya Rabbi benim neslimden benim zürriyetimden öyle kimseler var et ki onlar bulundukları topluma Kur'an'ı okusunlar. Hikmeti okusunlar. Kur'an ve hikmetle o toplumu teskiye etsin. İbrahim Aleyhisselam duası böyle. Benim neslimden zürriyetimden öyle kimseler gönder ki Gönderildiği topluma Kur'an ve hikmetle arındırsın. İbrahim peygamberin duası bu. Biz de inşallahı bu ayeti kerime anlamaya çalışacağız. Çünkü bize yönelik bu ayeti kerimenin ziyadesiyle hakikaten fazlaca götürebileceğimiz azık var bugün için. Konuşacağız inşallahı teala. Şimdi İbrahim Aleyhisselam duası bu. Lakin sahih bir rivayettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki ben atam İbrahim'in duası İsa'nın da müjdesiyim. Atam İbrahim böyle olmam için dua etti. Ben atam olan İbrahim'in duasıyım. Netice itibariyle konuşuyor aleyhissalatü vesselam. İsa'nın ise müjdesisiyim. Bu bir hakikat. Şimdi inanın dostlar birazdan konuşacağız inşallah ama bize böyle bir peygamberin gönderilmiş olması için hususi olarak şükür secdesine kapansak ellerimizi açsak ve yalvarsak Rabbu Teala'ya hamdü senalar etsek vallahi azdır. Çünkü Allah Azza ve Celle ben lütfettim böyle bir peygamber göndermekle buyuruyor. لقد منن الله اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله Akbar. ayeti tersden alalım İnanın ne kadar hamd etsek sena etsek az dostlar tersinden alıyorum ayeti yani sondan tercüme etmeye başlıyorum onlar dalalet içerisinde idiler. Onlar Allah'ın razı olmadığı, hoşnut olmadığı hasletlere, özelliklere hayiz idiler. Böyle bir ortamı tasvir ediyor Allah. Bunu tasvir eden zatihi Allah azza ve celle'dir. Onlar böyle bir toplumda yaşıyordu. Onlar öyle böyle insanlardı diyor Allah. Dalalet içerisinde idiler. Konuşacağız. Ama Allah menna la kad Allah nimetlendirdi lütfetti ne yaparak içlerinden bir peygamber göndererek ne yaptı o peygamber ki Allah azze ve celle bize lütfetmiş oldu o toplumu dalalet toplumu olmaktan çıkarıp da bugün haklarında konuştuğumuz asrı saadet oldular ne oldu ayetin içerisinde Allah söylüyor Diyor ki Allah'ın Resulü yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o toplumu teskiye etti. Allahu akbar. Arındırdı. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Kur'an'la ve hikmetle ki konuşacağız hikmeti de. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Kur'an'la birlikte kendisine verilen sünnettir. Oturdu o toplumu arındırdı. Teskiye operasyonu yaptı Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Öyle değil mi kardeşlerim? Baktığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam formül belli. Birazdan cahiliye adetlerini, hasletlerini sayacağız beraber. Ama oraya gelmeden önce bir hususun altını çizmek istiyorum. Şimdi Allah Azza ve celle sarahaten açık bir şekilde ifade buyuruyor. Diyor ki biz o toplumu şu halden aldık, böyle böyle yaptık. Aynı ayetin içerisinde ama Allah yine haber veriyor. Diyor ki biz ama peygamberi şu özelliklerle gönderdik. Yani bu toplum şu noktadan bu noktaya geldi ama Kur'an'la ve hikmetle ki o sünnettir Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam o toplumu arındırdı. Onun için bugün maalesef dedim ya bir hususa değinmek istiyorum. Bizim için en verimli azık bu ayetten bu olsun oldu mu inşallah? Şu meclisi muhterem hazirun terk eylediğiniz zaman yanınızda bu azığı götürün. Nedir o? Bugün ümmetin durumu belli. Ümmet bugün belki de Allah Azza ve Celle'nin razı olmadığı hasletlerle, özelliklerle hayatını idame ettiriyor. Cahiliyede var idi ise zina ki vardı bugün de var. Fuhuş hat safadaydı, fuhuş yapanların evlerinin çatılarına ben fahişeyi mi ifade etmek adına bayrak asılıyor idi. Bugün de aynısı. Doğru mu? Vallahi farksız. O gün hayatını yani geçim kaynağını tefeciliğin üzerinden yapanlar var iken ki öyleydi, bugün de aynısı var. Öyleyse ümmet olarak dertli. Yaralı, kaygılı ümmet olarak oturup bir araya geldiğimiz zaman konuşuyorsak eğer diyorsak ki ümmet bu yerden bu yere gelmelidir. Bunun formülünü Allah vermiştir. Bu ancak ve ancak vahiy eksenli ve kaynaklı olan Kur'an ve Sünnetle mümkündür. İnanın dostlar size bir sır vereyim. Bir elerini çıkardak ki maalesef çıkıyor. Onun için hususiyetle bu mevzuya temas etmek istedim. Bugün birileri ümmetin kalkınmasının ancak Kur'an eksenli olabileceğini söyleyip sünneti ekarte etmeye çalışıyor. Doğru mu? Doğru. Sanki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın o toplumun teskiye olmasında hiçbir rolü olmamış gibi sünneti ekarte edip bu iş Kur'an'la da olur demektir demeye getiriyorlar var mı böyle bir güruh biz ona biz onlara ehlil kuraniyun diyoruz hirt karnından esinlenmiş gelmiştir araştırın ta temellerini oryantalistler götürmüş böyle bir fikri onlara armağan etmiş onlar da İslam ülkelerine bunun pazarlamasını yapmışlardır sünnete İslamı anlamak ve yaşamak için ihtiyaç söz konusu değildir bize kuran yeter ama sen ne kadar ve ne dersen de benim inandığım Allah Azza ve Celle bu işin böyle olmayacağını haber veriyor. Ben ümmetin bugün bir yerden bir yere gelmesini istiyorsam Allah Azza ve Celle'nin buyruklarına kulak veriyorum. Allah Azza ve Celle ne diyor? Bu iş ancak Kur'an'la ve hikmetle ki o nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Öyle ya. Bu işin sadece Kur'an'la olabileceğini iddia ediyorsan Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyye tayyibesinin İslam risaletinde bir kaynak olarak görmüyorsan sen namazı neye ve kime göre kılıyorsun? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam "Sallu kemaa ra'aytumuni usalli" buyuruyor. "Huzi anni manasikakum" buyuruyor. Namazı benim kıldığım gibi kılın. Hac menasiklerini benim yaptığım gibi yapın. Öyleyse bugün tekrar izzetli olmak istiyorsak bu sünneti ekarte etmekle mümkün değildir. Sünnet aynı Kur'an gibi teşride ve tefekkürde kaynaktır. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Aynı kaynaktır. Ama tabii şu da anlaşılmasın istirham ediyorum. Yani hikmete sünnet dedik ya özellikle söylüyorum. Tabi mesela biz bugün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın vefatından 1400-1500 sene sonra hayata gelmişiz. Ve bugün hayatta karşılaştığımız problemler Allah'ın Resulü'nün hadislerinde zikredilmiyor bazen öyle değil mi? Mesela bugünün bir problemini zikredeyim problemlerinden bir tanesi tüp bebek olayı. Yahut bir organ nakli değil mi? Bunlarla biz bugün vaka ve olay olması itibariyle karşılaşıyoruz. Ama bakıyoruz, açıyoruz Bukhari'yi, musnadları, hadisleri. Tüp bebekle alakalı bir hadis yok. Öyleyse şu soruyu ben sorarım. Ben 1500 sene sonra gelmiş ümmeti olarak bu teskiyeyi ve arınmayı hak etmiyor muyum? Hak ediyorum. Öyleyse... Sünnetin bizatihi kendisi de Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın bizzat kendisi değil midir bize kıyası sahabelerin üzerinden öğreten? Değil mi? Muaz bin Cebel'in üzerinden öğretmedi mi içtihadı bize? Demek ki o İslam risaletinin kaynağı olan Kur'an ve sünnet ve hikmeti bu yönüyle ve bu bütüncül bakışıyla görmek gerekiyor. Ama benim sizlerle paylaşmak istediğim o husus şu idi. Bunu unutmayalım istirham ediyorum. Eğer ki biz de bugün bir teskiye operasyonu yapmak istiyorsak ümmetin üzerinden ki öyle gerek fertsel gerek toplumsal bu sünneti ekarte ederek olmaz. Sünnet de Kur'an gibi teşride ve tefekkürde kaynaktır. Ama az önce ifade ettim. O dönemin cahiliyesinde ne varsa bugün de var dedim. Ve bugün bizler Düşmüş olduğumuz durumda herkes şöyle başını iki elinin arasına koysun istirham ediyorum. Bugün yaşadığımız şu toplumda fertsel ve ferdi olarak hakikaten Allah Azza ve Celle'nin razı olmadığı hasletlerle bazen iştigal ediyoruz. Ve inanın Allah'ın razı olduğu, dünyadayken onlardan razı olduğunu haber verdi Allah. Radıyallahu anhum ve radu anh dedi Allah onlardan için. Peki ne yaptılar ya Subhanallah? Onlar sadece Kur'an ve sünnet merkezli arındılar. Başka hiçbir şey yapmadılar. Toplumsal ve fertsel biz de aynısını yapacağız. Mesela ne dedim? Cahiliyede şunu sorabilirsiniz bana. Ya hocam o gün peygamber vardı. Ya da o dönem bu kadar işte ne bileyim uçuk değildi diyebilirsiniz ama öyle değil. İnanın o gün faizcilik yaparaktan geçimini sağlayan insanlar vardı. Birazdan birisini anlatacağım tabiinden. Sadece sadece tefecilik yaparak hayatını kazanıyor. Vallahi bugün de öyle. Bugün benim her zaman ifade ettiğim maalesef çağdaş tefeciler var bankalar. Bakın aynı sıkıntı. Bir rakam gözüme çarptı vallahi paylaşmak istedim. Hakikaten cahiliye döneminde olduğu gibi bugün de cehaletin içerisinde bu tortunun içerisinde bu pisliğin bize bulaştığını anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de kredi kartından dolayı bankalara borçlu olan kişi sayısına kadar biliyor musunuz? 43,5 milyon. Yarı yarıya ya. Borcu var yani. Çekiyor alıyor ödemeye çalışıyor bir rakam daha söyleyeceğim 2.2 milyonu bunların haciz vakası Allah'a baklar bunun adı tefecilik mi? başka hiçbir şey değil çağdaş ama 2.2 milyonu haciz vakasıyla yüz yüze bunu rakamlar söylüyor hatta gözüme çarptı bu haberleri okurken 70 yaşında bir dede ki evine haciz geldiğini kaldıramadığı için intihar etmiş. Buyurun. Cahiliye döneminden farksız vallahi. O günde insanlar ölüyordu, bugün de insanlar ölüyor. O günde fuhşiyatı vardı, bugün de var. Tefeciliğin üzerinden insanları ezenler vardı, bugün de var. Farksız değil mi? Evet. Ama dedik ya bu bizim ferdimizle de alakalı biraz. Toplumsal boyutunu hakikaten fazlasıyla uzun uzadıya geçtiğimiz hafta konuştuk. Bizi barındıran çatının adı İslam olmadığı müddetçe biz bu sıkıntılardan kurtulamayacağız. Toplumsal olarak ama fert olarak kendimiz bu pisliklerden adına biliriz. Buna hiçbir mani söz konusu değil. Doğru mu? Kimse cebren beni haramla iştigal etmemi istemiyor. Toplumsal boyutuyla kastetmiyorum. İşrar ederim yanlış anlaşılmaz. Bakınız. Yeter ki biz bugün Kur'an ve sünnet merkezli bu ayeti anlamaya çalışıyoruz, teskiye olmaya çalışalım. Arınmak isteyelim, Allah bize yardım edecektir. Hakikaten ihtiyacımız yok mu bugün? Kur'an ve sünnet hikmet perspektifli bu açıdan bizim arınmaya ihtiyacımız yok mu? Vallahi var. Size ben birisini anlatacağım. Hicretin 120. Yılında Vefat ettiği rivayet Edilir ki tarih kitaplarında böyle geçer. Bu tabiine Muntasip olan Habib Acemi'dir ismi. Tarih kitaplarında Tabi'in etbehu tabi'in olduğu noktasında Farklı görüşler olmakla birlikte Bizi ilgilenen husus Onunla ilgili olan Bize aktarılan rivayetidir. Habib Farisi'dir. Basra'ya sonradan gelmiştir. Öyle rivayet edilir. Bu hayatında hiçbir zaman çalışmamış birisidir. Hiç. Hayatını sadece ama sadece tefecilikle kazanıyor. Borç para veriyor. Sık boğaz ediyor. Faiziyle geri alıyor. Zengin olduğu için de herkes buna muhtaç. Herkes de bunu tefeci faizci sömüren Habib olarak biliyor dikkat edin toplumun onu nasıl tanıdığını anlatayım bir rivayetle çocuklar sokakta oynar biliyorsunuz gülüşürler oynarlar kendilerine ait oyunları vardır oynarlarken tefeci Habib'i gördükleri zaman şöyle nida ederlermiş çekilin yoldan çekilin tefeci Habib geliyor ayağının tozu bulaşıp da bizi kirletmesin. Çocuk. Böyle tanınmış tefeci Habib. Ama Kur'an ve sünnet merkezli teskiye olmaya başlar Habib. Arınmak istiyor artık Habib. Allah'ı memnun etmek istiyor artık Habib. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le cennette birlikte olmak istiyor artık Habib. Ve Kur'an ve sünnet oturuyor Habib üzerinden bir teski operasyonu yapıyor. Öyle ki çıkıyor Basra'nın en yüksek yerine. Diyor ki bugüne kadar kim benden Habib'den faiziyle ödemek üzere borç aldıysa Allah benim şahidimdir ki artık ben temizlendim kimsenin Habib'e borcu yoktur nereden nereye dikkat edin bunu anlatmaya çalışıyorum Allah Azze ve Celle'yi razı etmek Allah'a yemin ederim ki zor değil değil nereden nereye bitmedi Habib Allah onu arındırdıkça arındırıyor tekrar çıkıyor Habib diyor ki bugüne kadar ben kimden sömüre sömüre iliklerini Borç aldım ise, özür diliyorum, para aldım ise, bana borç ödedi ise, faiziyle gelsin benden kuruşuna kadar tahsil etsin. Habib öyle bir noktaya geliyor ki, Subhanallah, Öyle arınıyor ki, Yine aynı çocuklar bir gün Basra sokaklarında oynuyorlar. Dikkat edin, çelik çomak mı oynuyorlar, ne oynuyorlarsa artık oyun oynuyorlar. Uzaktan eski tefeci Habibi görünce kaçın kaçın arınmış Habib geliyor. Bizim pisliğimiz ona bulaşmasın diyor. Allahu akbar. Bir başına bak bir sonuna bak ya. Kaçın diyor. Önceden pisliğimize bulaşmasın derken kaçan çocuklar arınmış olan Habibe bizim pisliğimiz bulaşmasın Allah bizi arınanlardan eylesin. Onun için dostlar bugün hakikaten ümmetin arınmaya ihtiyacı var. Ümmetin bir yerlerden Habib gibi aynı bir yerlere gelmeye ihtiyacı var. Bu ancak ve ancak Kur'an ve hikmet yani sünnet menşeili olması mümkündür diyoruz. Evet kardeşler 130. ayetten Teala devam edelim. Bunu tilavet edeceğiz sadece. Ondan sonra hemen 131'den devam edeceğim. Ba'du İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada elçi seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ Çünkü Rabbi ona Müslüman ol, teslim ol demiş, o da alemlerin Rabbine ben teslim oldum. Şimdi 131. ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala İbrahim aleyhisselama Allah'a teslim olmasını emrediyor. Bu kürsüden belki defaatlerce duyduğunuz bir ifadedir. Söyleyeyim. Eslim, teslem. Eslim aynı ifade. Teslim ol. Yani elleri havaya kaldır manasındaki teslim ol değil. Ne demek? Allah ve Resulünün, eğer ki İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden konuşuyorsak, Allah'ın boyundurluğuna dahil ol. Seni o yönetsin. Ona itaat et. Ona kulak ver. Vallahi bunu çoğaltmak mümkün. Çoğalt istediğin kadar. Teslim ol. Diyor ki Allah azza ve celle ve innehu yani o ne yaptı? Teslim oldu. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Biz teslimiyetle alakalı hamdü senalar olsun bu kürsüden bu mikrofonların üzerinden çok defalar teslimiyeti konuştuk anlattık teslimiyetle alakalı olarak sahabelerden çoklarca örnek getirdik teslimiyet bizim çok uzak olduğumuz bir konu değil mevzu değil onun içinde uzatma gereksinimi duymuyorum ama inanın dostlar bizim Allah azza ve celle'ye teslim olmamızın manası şu çok basit bir örnek vereceğim siz hepimiz ya işvereniz ya da işçiyiz doğru mu? Yani birilerinin ya birileri boyundurluğumuz altında çalışıyor ya da biz çalışıyoruz. Ama ben keyfi olarak hiçbirinizin işe geç kaldığını değil mi iddia etsem söylesem nedir bu nedir bir boş ifadedir. Çünkü hiç kimse keyfi olarak sözleşmesinin altına imza attığı bir iş yerine keyfi olarak geç gidemez. Doğru mu? Çünkü bu iş yerine teslim olduğunun ifadesidir. Nasıl böyle bu örneğin üzerinden söylemeye çalışıyorum. Bizler de Allah Azza ve Celle'ye kulluğa dair bir söz verdik. İtaat edeceğimize söz verdik. Ve teslim olacağımıza dair söz verdik ve bunun gerekliliklerini yapmak durumundayız. Ama daha önce konuştuk dedim ya ben sadece bir örnek vermek istiyorum. Hakikaten okuduğum zaman teslimiyetin zirvesini yakaladığıma inanıyorum bu örnekle. Onun için paylaşmayı uzun gördüm. Her ne kadar konunun üzerinde daha önce fazlasıyla konuşsak da bu örnek hakikaten bence teslimiyetin zirvesi. Allah'ın Resulü'nden bir ünvan alıyor teslimiyetinin ardından. Onun için paylaşmak istedim. Ben birisini misafir edeceğim inşallah. Kim anlatsın biliyor musunuz dostlar bize? Bu essiz teslimiyeti bize Misafir olsun da huzaime bin sabit radıyallahu an anlatsin. Subhanallah. Sahabelerin ona vermiş olduğu ünvanı söylüyorum. Teslimiyetin ardından sahabeler ona şöyle demeye başladılar: Zu şehadeteyn. Şahitli iki kişi yerine geçen kimse demektir. Bu sahabeyi anlatacağım. Bu ayeti de bu sahabenin üzerinden anlayıp devam edeceğiz inşallah aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ki e, Musnet'te geçer bu rivayet. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün Bedevi'den ki Bedevi'nin ismi Sevva bin Kays diye geçer rivayetlerde. Bir at almak ister. Gider bu atı şu fiyat karşılığında bana satar mısın der Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sevva bin der ki ben atımı senin söylemiş olduğun ücrete mukabil sana sattım. Halas, alışveriş bitmiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki gidelim beraber eve ücreti evde takdim edeyim sana. Olur mu? Olur. Giderler birlikte. Yolda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evine doğru giderken Birileri atı görür uzaktan. Gelirler, at sahibine derler ki atınız satlık mı? Asıl itibariyle ne demesi lazım? Ben bu atı sattım. Der ki bu atım satlık. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verdiği ücretten daha fazla bir ücret verirler ata. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döner der ki Sevad sen bu atı bana sattın. Az önce biz seninle bir ücret mukabilinde bu atta anlaştık. Der ki o adam ben daha sana atı satmamıştım. Ve uzatmıyorum. Nikaş yani aralarındaki tartışma büyür. Allah Resulü satmıştım der, satmamıştım. Bu arada sahabeler gelir, sesler iyicene yükselir. En sonunda... O bedevi atını sattığını söyleyen at sahibi der ki Peygamber aleyhissalatu vesselama Madem ben sana bu atı sattım Bunu iddia ediyorsun Akitleştiğimize dair iki tane şahit getir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam der ki Ya biz bunu konuştuğumuz zaman şahit ne arasın Da bu arada sahabeler iyi iyiye bedevinin üzerine yüklenmek isterler ki Tasavvur edin Peygamberinizi üzüyorlar yani o arada tabi sahabelerin içerisinden Hüzeyme bin Sabit radıyallahu an Nikaşı o tartışmayı uzaktan izler ya Duymuştur ya Şahit ister ya Der ki ya Resulallah Ben o atı sattığınızda oradaydım Şahitlik ederim ki bu atı siz aldınız o da sattı Allahu akbar Der ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o Zeymet, sen orada değildin biz bu ata pazarlık yaptığımızda sen orada değildin ki nasıl şahitlik edersin ki ben bu atı aldım o da sattı der ki ya Resulallah ben senin getirdiklerine söylediklerine teslim oldum ve vallahi harfiyan tasdik ettim ve biliyorum ki senin şu iki dudağın arasından Allah'a yemin ederim ki hak sözden başka hiçbir şey çıkmaz benim sana şahit olmama bu yetmez mi ya Resulallah yetmez mi bu dudağın arasından hak sözden başka çıkmayacaksa Allah'ın Resulü'nün her getirdiğine ve söylediğine tasdik etti ve teslim olduysa şahitlik için beklemeye ne hacet huzeyme gibi atılıp ben o atı sattığına ve aldığına şahidim ya Resulallah demek yakışır ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki musnette geçtiği gibi huzeymenin şahitliği bundan, so bundan itibaren iki kişiye geçerlidir subhanallah teslimiyetin zirvesi miymiş vallahi öyle Natizanen ben böyle gördüm ve paylaşmak istedim kıymetli kardeşlerim. Bu ayetin bunun üzerinden anlamaya çalıştık. Devam edelim inşallahü 132. ayeti kerimedeyiz. Allah Subhanahu ve Taala 132. ayeti celile tayibesinde şöyle buyuruyor. Ve auzu billah ve vasa biha ve Yakup ya baniyye, inna Allah astafalakum din, falatemutun illa ve ântum müslimoun. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etmişti, etti. Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için dini yani İslamı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak can verin. Şimdi bu ayeti Kerimenin görüyoruz ki ayeti Kerimenin içerisinde bizzatı Allah Azza Ve Celle haber veriyor. Diyor ki İbrahim de böyle dua etmişti, duanın da yanında evlatlarına vasiyet etmişti, tembihatlarda bulunmuştu evlatlarına. İbrahim de bulunmuştu, Yakup da bulunmuştu. Neydi bu iki peygamberin evlatları üzerindeki? Tembihatı, evlatlarım, biliniz ki Allah sizi İslam'la şereflendirmiş. İslam'a ittiba etmişsiniz. Bu büyük bir onur. Zımnen bunu demek istiyor değil mi? Diyor ki ancak böyle bir hayat sürüyorsunuz da, İslam'a tabi olduğunuz olmasına da, İslam dininin müntesiplerisiniz ama ancak Müslümanlar olarak ölün. Yani burada akibeti dikkate almayı istiyor aslında peygamberler. Bizden iki şeyi istiyorlar. Biz de bu ayetin üzerinden bu iki şeyi öğreniyoruz. Bir, şu anda hamdü senalar olsun İslam dinine teslim olmuş muntesipleriz elhamdülillah. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ve yasaklarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Lakin bir de bu işin akibeti var. Bir de bu işin son nefesi var son halimiz var İşte İbrahim ve Yakup peygamber buna dikkat çekiyor hatta Ali İmran suresinde ya eyyühellezine amenutte kullâhe hakkatu ve la temutunne illâ ve entum muslimûn başka bir ayet Allah Azza ve celle'den Allah'ın arzuladığı gibi korkun emir ve yasaklarıyla kayıtlı kalın onun istediği gibi Ölecekseniz ancak Müslüman olarak ölün. Öyle can verin. Yani bu ayetin bize öğretisi ne olsun? En güçlü azı ne olsun dostlar biliyor musunuz? Bugün bizim yaşadığımız şu halimiz İslam olduğu gibi akıbetimiz de İslam olsun inşallah. Vallahi önemli. Birazdan konuşacağız. Hazreti Ebu Bekir'in duası var. Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği duayla namaza duruyor Ebu Bakır radıyallahu an. Ama önden önce dedim ya, iznilla hayır üzere olursak akibetimizde hayır olur inşallah. Şer üzere olursak akibetimizde şer olur. Nasıl oluyor hocam? Şöyle oluyor. Bizim ne zaman, hangi şartlarda ve nerede öleceğimize dair bir garantimiz var mı yok değil mi ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz hangi şartlarda öleceğimizi de bilmiyoruz öyleyse İbni Kesir diyor ki hatta bu ayeti tefsir ederken bu ayeti ben diyor şöyle anlıyorum yani her anınız hayır olsun ki ne zaman öleceğini bilmiyorsun hayır yaşa ki ölüm geldiğinde de hayır üzere gidesin Subhanallah Muhteşem bir yorum Ölümün ne zaman geleceğini bilmiyorsak Hayır üzere akibetimizin neticelenmesi Bir şarta bağlı Hayır üzere yaşam sürmektir Allah'ın Razı ve memnun olduğu Hayatı yaşamaktır ki O hayatın içerisinde Ölüm nerede gelirse Gelsin hayır üzeridir Doğru mu? Ama başında hayır olur da yarın şer ile iştigal edersek ya ölüm yarın geliverirse o zaman akıbet vallahi hüsran olur. Doğru mu? Onun için وَلَا <gülüyor> illa اِلَّا antum muslimun Öleceksiniz. Can vereceksiniz. Öyleyse ancak ve ancak Müslüman olarak can verin. Bunun da şartı belli. Formülünü Allah gösteriyor. İslam'ın muntasipleriyiz. Hayrın muntasipleriyiz. Öyleyse her anımız hayır olacak. Vallahi şer yaşarsak şer üzere ölürüz. Hani malumdur anlatırlar. Adamın bir tanesinin ömrü satranç oynamakla geçmiş. Sadece satranç oynamış ömründe. Satranç. İşi, gücü yat, kalk, satranç oynuyormuş. Tabi hayat bu. Her zaman öyle gelip geçmeyecektir. Hastalanmış ve sekarat hali ölüm gelmiş, ölüm yaklaşmış. Tabi akrabayı, talukatı, kızı, çoluğu, çocuğu kim varsa da başında toplanmış ki. Malumdur ölüye şehadet getirilir, başında işte Yasin okunur. Hemen çocuğu baba demiş artık vakit tamam Hadi demiş ya. Bir son gayret. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Hadi baba. Bunu da biz de şöyle gözümüz arkada kalmasın. Bu oyna evlatları tembih ediyorlar. Hadi baba eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Adam zor kötü ki ağzını açıyormuş. Şşş, şş. Şş. Şey Şah harfiyle bir şeyler söylemeye çalışıyormuş ama çocuklarda eşhedü'yü bekliyor ya. Hadi baba. Ha gayret baba az kaldı en sonunda ölmeden şahmat demiş. <gülüyor> Ölmüş gitmiş yaşadı ve la Allah demeden. Öyle yaşadın. Öyle yaşadın ve o hal üzere öldün. Onun için diyoruz ki bu ayeti kerimenin öğretisinden hareketle Allah azze ve celle ne diyor bakın İbrahim ve Yakub'un ifadesidir aleyhisselam. Diyor ki siz Allah azze ve cellenin dinine muntasip oldunuz. Bu dine intisap etmekle şereflendiniz. Hayır sizi kapsamış, kucaklamış. Hayır üzere kalın ki hayır üzere ölesiniz. Öyle mi? Çünkü ahıbetimizi bilmiyoruz. Allah ahıbetimizi hayır etsin. Nasıl hayır üzere yaşıyorsak Rabbim hayır üzere ölmeyi nasip etsin. Bir endişeyi anlatacağım size. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın endişesi. Biliyorsunuz Onun halifeli döneminde hakikaten Sıkıntılı bir dönem yaşamıştı Ebubekir radıyallahu anh Musaylemotul kezzeb Ondan sonra ridde olayları Ve murtedlerin çoğalması Vesaire vesaire Bir düşünün ya istirham ediyorum Şu anda beraber Saf tuttuğunuz kardeşlerimiz Hafadan Allah Allah. Allah bizi muhafaza etsin ama Yarın bugün gün İslam'ın düşmanı Olduklarını İslam'ın işte ne bileyim Lehine değil de aleyhine Çalıştıklarını duysanız Ya subhanallah Daha düne kadar ben o kardeşimle yan yana Aynı safı tutuyordum demez misiniz Zorunuza gitmez mi Endişe duymaz mısınız Murtad olaylarında da Ebu Bakır radıyallahu anh Onların Yemen'den gelip İslam'la şereflendiklerini bilen birisi Belki birçoğunu gördü Görmedi ama duydu biliyor Bir de duyuyor ki subhanallah bu insanlar cihada varız diyor. Öyle değil mi namaza varız diyor. Yani cihattan cihada koşalım varız diyor ama zekatı vermeyiz diyor. Ve bu Ebu Bekir radıyallahu anhın haleti ruhiyesini siz tasavvur edin. Onun için anlatıyorum. Muvatta'da geçer bu rivayet. Kimdir ravisi Ebu Abdullah bizatihi de kendisidir yaşayan olayı. Bakınız bize aslında Allah bu duayı Ali İmran suresinde öğretti. Ebubekir radıyallahu anh'ın nasıl uyguladığını göreceğiz. Mürtet olayları arttıkça arttı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir gün mescitte namaz kılarken Abu Abdullah diyor ki geldim ona tabi oldum. Artık namazda Fatiha suresini koştu içinden ama diyor o kadar yakındım ki o Kur'an okurken benim elbisem onun elbisesiyle birlikte gidip geliyordu. Yani yakın durmuş namaza. Onunla birlikte içinden okuduğunu duyacak seviyede. Diyor ki Ebu Bakır radıyallahu için. O diyor Fatiha suresini okuduktan sonra hüzünlü hüzünlü şunu okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَاَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابِ Allah'u akbar. Diyor ki ey Rabbimiz bunu dua ediyor. Çünkü Çünkü kayanlar kaydı. Bize hidayeti nasip ettikten sonra ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Rabbena la tuzi kulubena ba'de idhe deytena. Ve hablenâ milledunka Yo Böyle dua etti bu Bakir. Biz de böyle dua ediyoruz. Rabbim dualarımıza icabet etsin inşallah. Akibet önemli dedik. Size iki tane rivayet anlatacağım kardeşlerim. Subhanallah. Bulunduğumuz halin önemi kadar akıbetin ne kadar önemli olduğunu anlatan iki tane ters rivayet. Tersten de kastım birbirleriyle çeliştiği manasını kastetmiyorum. Birisi hayır üzereyken akibetinin hüsranla neticelenmesi, birisinin ise tam tersi iki tane rivayet dostlar bir tanesi şu Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün muharebe meydanında sahabeleriyle birlikte cenge hazırlanırken cihada hazırlanırken Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam işaret parmağıyla göstererek dedi ki kim ateş ehlinden bir adam görmek istiyorsa birazdan şu adama baksın Bukhari'de geçiyor ha bu rivayet şu adama baksın diyor rivayet eden diyor ki cihat başladı ama bir, gö bir gözüm de diyor o adamda cihat bittikten sonra ravi'nin kendisi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama geliyor diyor ki ben şehadet ederim ki Allah azza ve Celle'den başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki sen onun kulu ve Rasulüsün ya Rasulallah. Diyor ki nereden icabetti etti bu? Diyor ki cenk, kıtal, cihat başlamadan önce hatırlıyor musunuz ya Rasulallah? Kim cehennemlik, ateşlik bir adam görmek istiyorsa şuna baksın demiştiniz. Hem cihat ediyordum bir gözümle de o adama bakıyordum. İçimden de diyordum ki Allahu akbar Allah Resulü niye böyle bir şey dedi ki acaba Müminlerin müslümanların faydasına en çok çarpışan Müşrikleri kafirleri yere seren Bu adamken bu adamın akıbeti için niye böyle dedi derken O adam yara aldı ya Resulallah Ama yarası o kadar feci ve ağırdı ki Ağlamaktan kendisini alamıyordu Şunu ifade etti ben bu acıya son veremiyorum deyip intihar etti ya Resulallah. Sabredemedi diyor Allah'ın imtihanına. Siz sadakta ya Resulallah. Az önce doğru söylediniz ya Resulallah. Allah'a var. Ne ki nasıl bir acı verdiyse o acıya son vermek için intihar ettiğini söylüyor. Buhari. Ondan sonra diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kul diyor cennet ehlinden iken ateş ehlinden amel işleyiverir bazen. Cennet, cehennem yani şeytani işler işlerken de Rabbim nasip eder hayırlı ameller işlemeye başlar artık. Ama diyor bilesiniz ki önemli olan diyor akibettir. Allah bizim akibetimizi hayretsin. Bera radıyallahu anhın Hadisiyle bitiriyorum inşallah. Bu da tam aksi. Bir gün diyor yine cihat meydanında hazırlandık cihadı beklerken baştan sona tepeden tırnağa askeri teçhizatı tam olan bir adam geldi. Allah Rasul Aleyhissalatullah Vasallamın huzuruna durdu dedi ki ya Rasulallah ben sizinle savaşacağım ama önce Müslüman mı olayım? Yoksa ilk önce cihat edeyim de sonra mı Müslüman olayım? Ben İslam'a muntasip olmaya karar verdim. Ama cihattan sonra mı iman edeyim? Şimdi mi iman edeyim ondan sonra cihada gideyim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki ilk önce iman. İman edeceksin ondan sonra koşacaksın meydana. Ve öyle yaptı. Berâ radıyallâhu an cihadın sonrasında geldi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama dedi ki ya Resulallah az önce iman mı edeyim cihat mı edeyim hangisini önce yapayım diye soran vardı ya evet o şehit oldu ya Resulallah deyince Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın gülümsediği rivayet ediliyor diyor ki az çalıştı çok kazandı Allah'a var. Az çalıştı, çok kazandı. Rabbim ahıbetimizi hayretsin. Rabbim rızasından ayırmasın. Bize hakka hak bilip hakka ittiba. Batılı da batıl bilip batıldan içtinap edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Rabbim cümlemizin taksiratını affa mağfiret eylesin. Subhan Rabbika Rabbil Ezzeti amme yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.